Kabir azabı kimler için? Gavs Hazretleri buyurdu. Kabirde azap görmek, ahiretten ziyade dünya sevgisi olanlar için olacaktır. Bu iki muhabbeti eşit olan veya ahiret muhabbeti dünya sevgisinden fazla olan kişiye kabirde azap yoktur. Bazı kamil mürşitler, Müritlerini tamamen dünyayı terk etmeye ulaştırırlar ki bu usul arif olan zatların nasibidir. Ariflerin dünyayı terk etmesi meşrepler gereği farklı farklı olur. Bazıları yalnız dünya sevgisini terk eder ancak sebeplere sarılmayı da bırakamaz. Bazıları ise hem dünya sevgisini terk eder hem de sebepleri Allah'a havale eder. Veysel Karani Hazretleri gibi.